Muhterem Müslümanlar, bir müessirin büyüklüğü eseriyle belli olur. Bir ağaçın değer ve kıymeti meyvesiyle belli olur. Bir faaliyet ve iş neticesiyle değerlendirilir. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamı ele aldığımız zaman da muhteşem kutsi faaliyetinin neticesiyle onu değerlendireceğiz. Onun Mekke'de tevellüt buyurmuş, orada neş'et etmiş, Medine'ye hicret etmiş, bir insan olarak değil de, beşerde silinmez izler bırakmış, büyük inkılaplar yapmış, insanlığı mahrekine oturtmuş, Cenab-ı Hakk'a giden yola hidayet etmiş, gönülleri Allah'a tevcih etmiş, büyük bir insan olarak bakma mecburiyetindeyiz. O bir eser meydana getirmiş, büyük müessire Allah büyük işlerde istihdam etmiş. Her meselede büyük eserlerini gördüğümüz gibi, bir aile idaresinde zevçelerini idarede de büyük eser görüyoruz. Şayet hanesinde huzursuzluk olmamış ise, Birkaç kadın bir arada resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam beraber mesut yaşamış ise, bu büyük bir muvaffakiyettir. Beşer tarihinde eşini, emsalini göstermeye adeta imkan yoktur. Kainatın, efendisi, Ahireti irtihal buyurdukları zaman, gözü yaşlı bir sürü sahabesinin, evlatlarının, torunlarının yanı başında bir de zevceleri vardı. Hayatları boyunca kendisine gül kadar incinmemişlerdi, kırılmamışlardı. Vefat edişiyle de bütün dünyaları yıkılmış gibi kendilerini harap hissediyorlardı. Hz. Ayşe'den Ümmü Seleme'ye kadar herkes kendini harap hissediyordu. Bu hiçbir zaman o gönüllerin Resul-i vesselam tarafından kırılmadığını, hiçbir zaman o hane içinde daidar olmadığını gösterir. Demek ki daima onların içinde huzuru ikame etmesini bilmiş, nasıl mes'ud olurlar o yolu iyi tayin etmesini bilmiş. İşte bu onun ne büyük bir müessir olduğuna, ne fevkalade bir idareci olduğuna, nasıl müthiş bir fet fetanet taşıdığına delalet eder. Her meselesine her an bakmak tekrar olur binlerce meselesinden şimdiye kadar anlattığımız yüzlerce meselesinden sadece aile içindeki huzura 3-5 cümleyle beraber bakmış olalım. Hazreti Ayşe'nin muhteremce yani Hazreti Urve, Zübeyr ibn Avam'ın oğlu ve Hazreti Ayşe'nin filmizlerindendir. Dahiyade elimizdeki muhtebber hadis kitaplarında Hz. Ayşe'den bize intikal eden hadislerin başında bu büyük imamı, bu tabiini görürüz, Hazreti Urve'yi görürüz. Der ki, halam bana bir gün şöyle anlattı, hala biz babanın kız kardeşine deriz ama Arapça'da hala teyze demektir. Bizim evimizde Ay bir defa görürdük, bir daha görürdük, bir daha görürdük de yani aradan iki ay geçerdi, ne ocak yanardı, ne su kaynardı, ne de çorba pişerdi. Efendimiz'in bütün haneleri hemen hemen böyleydi. Mescid'in etrafında ileride insanlığa nur saçacak o nur mahfilleri, 8-9 tane hücre küçük basit hücre işlerinde oturacak bir şey yoktu serecek bir şey yoktu pişirecek bir şey de yoktu ne yerdiniz dedim esvedan dedi veya esvedeyn iki siyah yerdik yani hurma yer ve su içerdik dedi Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın hanesinde durum böyle devam ediyor ve böyle cereyan ediyordu 3 ay veya iki ay bir evde ocak yanmazsa, su kaynamazsa, çorba pişmezse, insan insan olarak az dahi olsa yüzüne ekşiti verir. İşte böyle bir yüz ekşitme hadisesi olmuştu, Ahmet bin Hanbel, Büyük Zahavi Cabir İbn Abdullah İbn Amir'den bize şöyle naklediyor. Bizim evimizde de hiç olmazsa günde bir defa bir çorba pişsin demişlerdi. Hiç olmazsa halkın içine çıkarken giyeceğimiz bir şey olsun demişlerdi. Halbuki kainatın efendisi ahirete ait semeratı dünyada yayıp bitirmemeleri için onlara adeta pehriz yaptırtıyordu. Azhebtun ta'ibatikum fi hayatikumü dünyâ wa astamta'atun biha fal tokatından kurtarmak için dünyada her şeylerini yayıp bitirmemeleri için tehriz yaptırtıyordu onlara Ama bir noktada belki anlayamamışlardı O da canı sıkılmış ayrılmış onlardan evinin bir köşesinde oturuyordu O evin içinde büyük bir sabinin bir ikincisinin kelimeleri vardı İkisi de duyar duymaz Evet alı verdiler bir tarafta hayatı boyunca ümmetinin kederlerini çeken mahzun peygamber mahzun mahzun oturuyor, öbür tarafta her ikisinin kelimeleri Hz. Aişe ve Hafsa hıçkıra hıçkıra ağlıyorlar. Bir çorba istemişlerdi ama cenneti kaybetme gibi bir durumda karşı karşıya geldiklerini zannediyorlardı. Onun telaşı ve endişesi içindeydiler. Peygamberi kırdık diye endişe ediyorlardı. Her ikisi de kızlarının başına dikilip onları dövmek istiyorlardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buna müsaade etmeyecekti. Fakat çok da mahsumdu. Yüzü çok ekşiydi. Ömer ne yapayım ki Resul Ekrem'i güldüreyim diye verdi. Bir tebessüm etse de bir güller açılı verse diyordu kendi kendine. Hemen Resul Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın karşısına dikildi ve şöyle dedi. Ya Resulallah! Allah'ı eğer Zeyd'in kızı yani kendi zevcesi bana böyle bir şey yapacak olsaydı kırtlığına şöyle yapışırdım diye verdi. Allah Resulü tebessüm buyurdular. Ve şöyle ferman ettiler. Bunlar benim elimde olmayan şeyi benden istiyorlar. Benden dünya istiyorlar. Dünyaya teveccühümü istiyorlar. Onlar çoktan pişman olmuşlardı. Ama bu mesele sadece Hazreti Bekir ve Hazreti Ömer'i müteessir etmemişti. Meleai alemin sakinleri müteessir olmuştu arş ve kürsü müteessir olmuştu. Aleyhisselatü vesselam'ı mütemadiyen tebessüm eden çehresinden, tebessümü izale edecek her hadise, arşı titretecek büyük bir hadisedir. Takhir hadisesi hemen bir ayetle nazil verdi. Okuduğum ayeti celile-i kerimede Kur'an peygamberin zevçelerine şöyle diyordu. Ey nebi! Küll azvajk, in küttena türdün al hayatı dünya, vazinetteha, fat'aalin, umatte künne ve usırıp künne sarahan cemila. Peki onlar eğer dünya hayatını, onun zinet ve debdebi debdemesini, ala ve gösterişini, yeme ve içmesini arzu ediyorsanız. Geliniz sizi güzel bir salı vermekle salı vereyim. Tatlı edeyim, sizden ayrılayım. Gidiniz istediğiniz gibi yaşayın der gibi tehdit amiz ifadedir bu. Eğer Allah'ı ve Resulullah'ı istiyorsanız, diliyorsanız Fenne'd-daral-âhirete bel âhirete âhiret istiyorsanız ve daral-âhirete fe inne'llâhe a'adde lilmuhsinat min künen ecen sizin içinizden ehl-i ihsan, iyiliksever, hakkı görür gibi hakka kulluk yapanlar vardır. Onlar için de büyük büyük mükafatlar, Allah hazırlamıştır, ihsar etmiştir, sizi ihsan edecektir. Ayeti i kerimesi olunca, Efendimiz'in zevçeleri iki hadiseyle, iki meseleyle karşı karşıya kalıyorlar. Bir, ya Efendimiz'in tatlık etme meselesini evet diyecekler ve ebediyen Peygamber'imizi kim bilir belki cennette de saadeti uzmayı kaybedeceklerdi. Bir de o dar geçime sıkıntılı yaşayışa tahammül edecek Efendimiz'i Allah'ın rızasını ve dar ahireti cenneti kazanacaklardı. Efendimiz ilk defa Hazreti Ayşe'nin rivayetiyle Hazreti Ayşe'yi çağırdı ayeti okuyu verdi. Sana bir şey söyleyeceğim dedi ama annenle babanla görüşmeden kendi kendine karar verme diyordu. Nebiler nebisi çok refik, çok şefik, çok rahimdi. Hazreti Ayşe'nin o haneden çıkması belki her şeyden çıkması olacaktı. O hane Hazreti Ayşe'yi kaybedecekti. Hazreti Ayşe de o haneyi kaybedecekti. Ve bizler de Hazreti Ayşe'yi kaybedecektik. Dinimize ait nice şeyler olacaktı ki onları öğrenemeyecektik. Kadınlık alemi Hazreti Ayşe'yi kaybedecekti. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu umumi hususların azarı ı alarak ona şöyle ferman ediyordu. Annenle babanla görüşmeden karar verme diyordu. Nedir o ya Resulallah? Allah sizi muhayyer bırakmamı emrediyor. İsterseniz çeker gidersiniz, isterseniz burada kalır. Bu sıkıntılı yaşayışı yaşar ama Allah ve Resulullah'ı kazanırsınız. Tebessüm ediverdi büyük kadın, ayağının altını öpeyim. Bunun için mi annemle babamla istişare edeceğim? Ben Allahı ve Resulullahı tercih ediyorum diyordu. Üç ay değil altı ay dahi bir evde ocak yanmasa, üç ay değil sıkıntı birbirini takip etse, bu evde bir çorba pişmese bir senede dahi yine ben Allahı ve Resulullahı tercih ediyorum diyordu. Bir takir hadisesi olmuştu. Onların yasalını verilmesi veya hudaühanede her türlü şeye katlanmaları onlara teklif edilmişti mahayyer bırakılmışlardı. Yine Hz. Ayşe'nin ifadesiyle Efendimiz'in zevçelerinden hiçbirisi dünyayı ve dünyanın ziletini istememişti. Bu hanede kalırız, aç tuzuz kalırız ama senin yanında kalırız. mahbiti i vahyi ilahi olan Nebi'nin gönlünün yanında kalırız. Evimizde Kur'an-ı-Müşir beyan sesi yükselir. Nebinin sesi ve sözü yükselir. Evlerimiz irşat mahalli olur." demiş Resul Ekrem Aleyhissalatu vesselam'la kalmayı tercih etmişlerdi. Onlara bu hususu yaptırtan bir şey vardı. Demek ki Resul Ekrem Aleyhissalatu vesselam'dan hepsi memnun idi. Küçük bir yeme içme meselesinden ötürü, küçük bir hoşnutsuzluk efendimizin kalbini kırmış, arşı ihtizaza getirmiş. Mele-i sakinlerini mükedder ve mahzun kılmış idi ki, bütün bunlara Cenab-ı Hak Kur'an'ı ile tercüman olmuş, bunu duyurmuş ve fakat gönüller heyecana gelmiş, heyecana gelmiş. Resul i Ekrem aleyhissalâtu tercih etmek suretiyle bu derde derman bulunmuştu. Evet, Resul i Ekrem aleyhissalâtu o kadar kadını idare etmede dahi mahir, eşsiz, menende olmayan, müstesna bir insandır. Cenab-ı Hak, tamamını arza muvaffak kılsın, tamamını vakıf kılsın ve bizleri o pak damen hakkında süfli düşüncelerden halas eylesin. Tekrar edeyim, onun hakkından üminin gönlüne gelecek küçük bir şey, kendisine çok şey kaybettirir, belki de ebediyen dinden çıkmasına vesile olur. Onun içindir ki bu vadide, Vaki olan, varid olan tereddüt ve şüpheler karşısında hemen bir bilene müracaat etmek, o tereddütün izalesine çalışmak dini bir veçifedir. İçimizden içelleri vardı ki bizim dizili bulunduğumuz ipten bağdan kopu verdi, manzumeden ayrılı verdi. Bir kısım tereddüt ve şüpheler içinde aleyhissalatu Vesselam'a ait kutsi manalar bünyadını bünyan yıktığı için o da yıkılıp gidi verdi tereddütleri izale etmemenin neticesidir. Biz bu vadide ne kadar kuvvetli, ne kadar çok delile sahip bulunursak o nisbette inşallahü teala rahmet tarafından himaye edilmiş ve teminat altına alınmış oluruz. اَلَا اِنَّ اَحْسَنَ الْكَلَامُ وَاَبْلَىٰ النِّضَامُ كَلَامُ اللّٰهِ الْمَلِكِ الْعَز۪يزِ الْعَلَّامُ كَمَا قَالَ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ فِي الْكَلَامُ فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ فَذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ وَهُوَ أَحْسَنُ الذِّكْرِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ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 كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالم من ربنا انك حميد مجيد وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالم من ربنا انك حميد مجيد ورد الله عنا صدق ابي بكر الفاروق و عمر و عثمان و علي رضي الله عنهم و ان سته الباقيات العشر المبشره و ان الصحابه والتابعين الاخيار منهم والابرار وسلمت سيما كثيرا الى يوم الحشر والقرار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 Allah'ın emrine itaat edin. Allah'ın himayesine girin. Allah'a itaatten bir andur olmayın. İnnallah Allahi emru bil adli vel ihsani ve ita'i zül Muhakkak Allah adaletle emrediyor. Kur'an'da tarif buyurduğu hayat tarzıyla Resul Ekrem Aleyhisselatu Vesselam'ın şerh ettiği şerh sırat-ı müstakimle emrediyor. En geniş manasıyla ihsanla hakkı görüyor gibi ona kulluk yapmakla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 أكم الصلاة. إن الصلاة تنهى الفحشاء والمنكر. ولذكر الله أكبر. والله يعلم ما تسمعون. صدق الله العظيم.